Açık Dergi. Evet Açık Radyo'dasınız. Açık Dergi programı. Ee, içerisinde bir kayıt söyleşi dinleteceğiz sizlere. Zira Metropolitika'dan e, sonra koridorda e, yakaladığımız Aysim Türkmen'i bırakmadık. Ve bu akşamın yayını için esasında hafta başında duyurmuş olduğumuz söyleşiyi gerçekleştirmek üzere koridordayız. Şu anda geçen hafta. Sonu Salt'ta 90 etkinlikleri kapsamında Aisim'in iki konuşması vardı. Daha doğrusu iki bölümde ele alacağı bir konuşması vardı da denilebilir. Tam da esasında Amerika'da yakın dönemde büyük bir yürüyüş organize edildiğini biliyoruz. Ayın 30'unda Taksim'de Occupy İstanbul yapılacak diye de duyduk ama ne olduğuna dair pek bir bilgi yok etrafta. Tüm bunlar olurken zaten birçoklarımızın kafasında olan bir nevi belki de özelmeydi zannedersem bütün Avrupa'da ve e, Arap baharında olanlara neden burada olmuyor e, soruşturuyor çok kabaca tam da esasında e, buranın dinamiklerine bakmayı e, öneriyor ve bura, buraya dair nasıl bir potansiyel e, ortaya çıkabilir hiç çıkamaz mı vesaire gibi soruların peşindeyiz galiba her neyse sonuçta konuşmana müellifi oydu Aysin merhaba merhaba Gizgah biraz uzun ve karışık oldu. Kabaca başlık şuymuş ama Avrupa'da ayaklanan gençliğin İstanbul'da yansıması var mıdır sorusuna yanıt aradığını söyleyebilir miyiz? Bu konuşmanın nasıl geçti konuşma belki ondan da bahsetmek lazım. Saatta kalabalık mıydı katılım nasıldı öncelikle? Özellikle çarşamba günü çok kalabalıktı ve evet, güzel alanlar açıldı. Konuşmadan konuşmada ben aynı zamanda da 10 dakikalık bir yaptığım demoyu gösterdim. Dolayısıyla hani sadece ben konuşmuş olmadım. Sokaklarda çekmiş olduğum gençlerle konuşmuş oldular ve o, o gençlerin konuşmalarından tartışmalar açıldı. En güzel tarafı da belki de buydu çünkü hani aslında her gün gördüğümüz ama bir şekilde de çok fazla ilişki kurmadığımız belki de şehirdeki nüfusun görünen nüfusun en yoğun kısmını oluşturan üniversiteye gitmeyen bir gençlik kuşağı var genelde hani görünen kısmında erkek egemen bir Hı. nüfus bu ve hani ben bir süredir Hani e, bu e, genç nüfusa bakmaya çalışıyorum, değişik mahallelerde e, buluşmaya çalışıyorum. E, onları yansıtabildim. E, i̇lk gün e, hani daha çok e, böyle, ilk gün o kalabalık içinde güzel tartışmalar oluştu. Ancak ikinci gün e, tamamen tesadüfen o konuşmaya gelmiş e, farklı. E, kesimlerden insanlar vardı ve e, tam da orada aslında tartışma e, Belki de istediğim noktaya geldi Çünkü Gazi e, Osman Paşa'da ilk öğretim e, okulunda resim öğretmenliği yapan e, bir e, öğretmen geldi ve hani tartışmaya oradan Aslında e, daha küçük bir grupla devam ettik ve <gülüyor> hani e, e, gençleri yansıtmaktan öte o gençlerle çalışan bir öğretmenin Gazi Osman Paşa'da neler yaşadığı, evet. nasıl çözümler aradığı tartışmaya evet. girmiş oldu ve tam da o noktada bence çok başarılı oldu. Evet. evet, Gazi Osman Paşa, sen az evvel konuştuk, çok esasında henüz bilinmez bir alan senin için ama ne gibi bir anlam ifade edebilir orada mesela bir takım e, sosyalleşme biçimlerine dair da somut örnek sen alanda çalışan da bir e, isim kişi olduğun için e, belki hani nasıl alternatif sosyalleşme yöntemleri buluyor gençler hani belki hocanın aktardıklarını da bize belki bizler bizlerle paylaşabilirsin e, ne yapıyorlar esasda çünkü hani şöyle galiba e, belki e, çok eskiden kalma bir takım şeylerle, yani kırıntılarla insanlar hala kortejlerde yürüyebiliyorlar. Sol kortejlerde yürüyebiliyorlar. Ya da e, iktidar partisinin kadrolarında yer alabiliyorlar. E, ama mesela farklı politik örgütlenmelerin içine girebiliyorlar diyelim kısaca. Ama bunun e, dışında gerçekten... E, nasıl söyleyeyim? Şehrin içerisinde her an e, tanımsız oldukları için tehlike... ...arız edebilir olarak e, tanımlanabilecek bir, çok ciddi bir nüfus var. Az evvel belki demodan, e, demodaki bah gençlerden bahsederken bunlardan bahsediyordun. İşte bu, bu insanı sen e, nasıl konumluyorsun? Gerçekten birçoklarının gördüğü gibi işe yaramaz e, var mı denilebilir mi? Neden denilemez esasında? Ve tam olarak neyi işaret ediyor Aslında. onların varlığı? Çünkü bir dönem biz de aparçiler e, diye düşündüğümüzde... E, ...ilk aklımıza gelen ilk hareket hareketi... Hani, yurt dışına çıkmış olan... onunla karşılaştırmaya girmekten daha fazlasını yapamadık ya. Yani bir yandan esasında aramızda çok ciddi de bir mesafe var. Aparçi dediğimiz cenahla ama hani şimdi düşünüyorum esasında artık inkar edilemez derecede kamusal alandalar artık düşünmeye başlamanın zamanı geldi üretim galiba. Alanındalar. Yani üretim, esas üretim, esas alanındalar üretim alanındalar. Esas üretim alanındalar. Yani evet. bugünün gençlik işçi sınıfını oluşturan kesim hı hı. E, bu kesim. Hı hı. E, atölyelerde özellikle tekstil atölyelerinde, ototamircilerde, üretim evet. alanında e, Tornacı olarak çalışan, ütücü olarak çalışan kesimden bahsediyoruz. Hı hı. Bu çocuklar haftanın altı günü en az 10 saat çalıştıktan sonra ya akşamları ya da hafta sonları berberlere gidip saçlarına fön çektirip kıyafetlerini tamamen değiştirip belki kendi ürettikleri ama çalışırken giymedikleri kıyafetleri evet. bu sefer üzerlerine evet. giyinip sokaklara çıkıyorlar. Evet. Ve kentin meydanlarına daha çok geliyorlar. Beşiktaş, Kadıköy, Beyoğlu, Bakırköy gibi alanlarda olmak istiyorlar. Bu evet. modern kentin bir parçası olmak evet. istiyorlar. Bir, bir tür şey, dolaşım içerisindeler esasında, şehir içerisinde ama bununla beraber de o e, sürekli bir denetim da de karşılaşıyorlar esasında yer yer değiştirirken. Bu manada belki diğer tarafa da e, esas e, konuşmanın e, şehir düzenlemesiyle ve hani giderek artan mobeseler, işte şey e, neydi ismi? GBT araştırmaları vesaire. Bütün e, bunu, bunlar çerçevesinde de bir değerlendirebilir misin bu gençlerin neler? E, evet, aslında ben bu noktaya şöyle bir yerden geldim, yani bu konuyu çalışmaya şöyle bir yerden geldim. Ben gayrimenkul kul kapitalizminin İstanbul'u nasıl şekillendirdiğini bakıyordum. Ve özellikle site alanları, siteleşen Çekmeköy, Göktürk, Bahçeşehir gibi alanlarda neler oluyor diye bakarken orada bu sitelerin, o, o kurulduğu mahallelerde aslında 20-30 senedir orada yaşayan e, Gecekondu ya da Varoş diye görülen semtlerin üzerlerine bu sitelerin evet. e, yerleş evet, e, evet. geldiğini evet, evet. E, hissettim. Ve biraz o sitelerin ar aralarında dolaştığım zaman zaten e, herhangi bir insanda bugün o, oradan şöyle geçerse e, genelde yolların iki tarafının e, özellikle Çekmeköy'de jiletli tellerle. Evet. E, duvarlar ve jelatli tellerle site duvarları olarak kap, e, kapandığını <gülüyor> ve hani, oradan geçmenin bir hapishane deneyimi olduğunu gözlemledim ve güvenlik kameraları sitenin içine olduğu kadar var sitenin dışına da çevrilmişti. Yani dolayısıyla sokak orada çok ciddi bir şekilde sürekli gözetim altında tutulan bir evet. panoptikanı andıran bir evet. e, haldeydi ve oradaki oradan geçen gençlerle konuşmaya başladığımızda da hani burada neler yaşadıklarını anlatmaya başladılar. <gülüyor> e, sadece mekansal olmanın dışında senin de demin dediğin gibi günde bazen 2-3 kere aynı polis tarafından çevrülüp GBT kontrolünü tutulduklarını söylediler. Evet, evet. Yani sürekli bir suçlu gibi davranılıyordu bu insanlar ve hani şu konuştuğum gençlerin hani neredeyse ilk bir söylemi, ilk konuşması, biz suçlu değiliz aslında. Hani ben hiç böyle yaklaşmasam da, evet suç var ama biz onun parçası değiliz gibi. Hani böyle direkt bir defansif <gülüyor> e, bir e, şekilde yansıttıklarını e, fark evet, ettim. Evet. Çünkü bir de hem bir yandan biraz önce söylediğimiz o işte Taksim, Bakırköy gibi modern kent merkezlerinin yanı sıra bir de kendi yaşam alanlarında da esasında sürekli bir suçlu e, etiketi yapıştırılıyor onlara. Aslında sorun belki de böyle bir şey yani bir şey demek lazım hani suçlu etiketi yapıştırılanlar hani doğrudan belli bir kesimde değil esasında tanımlı alanların ve tanımlanmış e, işlevlerin dışında kalan herkes e, bir şekilde sirkülasyon içerisinde işte şehir içerisinde kolluk bilimlerinin dikkatini gayet rahat çekebiliyor yani şey çok açık gerçi hani onlarla olan e, yani sınıfsal farklılığı asla şey etmiyorum e, inkar etmiyorum ayrı bir mevzu ama mesele sadece hani o bahsettiğimiz profille özel de değil galiba. Son dönemde ben de bunu çok duyuyorum. Ben sanat öğrencileriyle birlikte Hı -hı. çalışıyorum Hı -hı. Yıldız Üniversitesi'nde. O öğrencilerden de aynı tarz Hı -hı. şikayetler gelmeye başladı. Artık kamusal mekanlarda hiç rahat edemedikleri evet. söyleniyor. Evet, ee, evet. Bir sürü yerde sanırım polis şiddet kullanarak kovuyor ve evet. böyle yani daralan bir şehirden bahsediyoruz. Yani bir yandan gayrimenkul <gülüyor> mekansal olarak hani kendisini yaydıkça dışarıyı tekinsiz hale getiriyor. Diğer yandan polis baskısıyla bir hapishaneye dönüşmeye başlıyor. Evet, evet. Peki o zaman şeyin cevabını nasıl verebiliyoruz? Hani İngiltere'de olanın karşılığını burada hani hala bekliyoruz aslında. Galiba ...öyle bir umut var. <gülüyor> Ama çok şey değil mi? Hani belli bir mesafeden bakıp... ...gerçekten... Belki de çok ergen bir durum bizim hissiyatımız. Şimdi şöyle bir şey, ben biraz baktım bu İngiltere'deki yağma olaylarına baktım. Oradan bazı arkadaşlarımdan gelen makaleleri ve görsel çekimlerini inceledim. Ve orada mesela Hackney'de ki bu da önemli, olimpiyat 2012, Londra olimpiyatlarının inşaatlarının devam ettiği alanda önemli bir evet, evet hareketlenmeler oluyor, yağmalar oluyor. Ee, orada gençler artık e, kendi mahallelerinde mesela ev alma şanslarının olmadığını biliyorlar. Evet. Bırakın ev almayı belki oradaki dükkanlardan alışveriş etme şansları yok. Çünkü Hackney bütün bu inşaat furyasıyla, soyulaşmayla birlikte e, ciddi bir şekilde zengin kesimlerin e, istilasına uğramış durumda. Butikler açılmış durumda. E, şık kafeler var. Ve bu çocuklar gitgide kendilerini kendi mahallelerinde e, rahat hissetmemeye başlıyorlar. Şimdi İngiltere'nin sistemi de e, çok... E, Sert kurulmuş, keskin kurulmuş Hı -hı. bir sistem. Yani bu çocuk zaten mahallesinde yaşayamıyor. Eğitim alarak belki bir üst sınıfa çıkma şansını düşünse bile son dönem kısıtlamalarla bu eğitim şansı da yok. Evet. Dolayısıyla yani çıkış alanı bulamamaya, görememeye başlıyor. Burada da polis şiddetine maruz kalıyor. Orada evet. da çok ciddi İngiltere'de feci bir polis şiddeti Hı -hı. var. İnanılmaz bir güvenlik kamerası sistemi var. Londra dünyada en çok güvenlik kamerasının olduğu şehir. Tam da bu noktada bütünüyle yüzünü kaplayarak, kaplayarak o güvenlik kameralarına saldırıyor aslında. Yani bütün bu şeye saldırıyor. Ama burada inanılmaz bir e, sertlik var. Hiçbir esneklik yok. Bağat yok artık. Ben hala eğer Barcelona'daki gibi, Yunanistan'daki gibi, Atina'daki gibi ya da Londra'daki gibi ee, bu e, tepkiler gelmiyorsa bu bu kesimden bu eziden kesim hala bu kesimler için bazı vaatler olduğunu bazı vaatleri gördüklerini bazı esneklikler olduğunu hissediyorum. Bu, bunlar yüzünden e, bu, bu tepkiler olmuyor. Yoksa Türk insanının <gülüyor> e, yani genleri ya da <gülüyor> bugüne kadar getirdiği sosyallikler yüzünden değilse sosyoekonomik şartlar yüzünden bu esneklikleri hala e, görebilmeleri yüzünden e, böyle tür bir ayaklanma olmuyor. Ama bu demek değil ki direniş olmuyor. Farklı çeşitlerde bazı direniş mekanizmalarını geliştirdiklerini de düşünüyorum. Hı, mesela? Ama ee, görmediğimiz alanlarda yani müzikte olsun, hmm. e, kıyafetleriyle bile olsun, tarzlarıyla olsun, kahkahayla olsun bu trenişin geliştirildiğini görüyorum. Yani e, ya hani apaçi diyerek aşağılıyoruz hı hı. hatta bize abla aşağılıyorlar bizi apaçi diyerek diye bana e, söylediler ya e, kodluyarak apaçi diye. E, bir kategoriye koyuyoruz. Ya suçlu ilan ediyoruz. ve Tam da bu noktada umursamayarak, takmayarak, e, gene de gidip, e, süslenip, sokağa çıkarak, gruplar halinde kendini göstererek başka türlü bir e, direnişin parçası. Belki direniş için de yapılmıyor. Belki Evet, bu, bu da önemli yani. Hı. Ama e, böyle burayı kaçırmamamız gerektiğini düşünüyorum. Burada bir şey söyleyen bir evet. e, sosyal dinamik olduğunu düşünüyorum. Evet. hani Direnişte illa şey olmak durumda değil galiba zaten. Hani belli bir irade direnecek, direniyorum demiyor da direniş hali esasında değil mi? Yani kendiliğinden direniş olarak e, ancak varlık bulabilen insanlar. Yani bu dediğin gibi sosyoekonomik sebeplerle de olabilir. Bir şekilde entegre olamıyor sistemin içerisinde ve Kendini orada öyle direnen vaziyetinde buluyor. Peki yani bu direniş içerisinde şimdi biz de çok kullanırız ya direniş lafını. Yani, radyoda da çok e, sevilen laflardan bir tanesi esasında direniş göstermek. Ve hani şu anda Amerika'da olanlara baktığımızda şu anda Amerika'da olanlara baktığımızda direniş lafı çok geçiyor. Peki bu e, mesela bahsettiğin yani biz neresinde duruyor, ne kadar mesafede duruyor, ne yapılabilir? Yani çünkü biz hep konuştukça bu radyoda zaten her şey bir monologa dönüşüyor en nihayetinde. Sattık ki konuşmaya da dönmek istiyorum ee, bu manada hani bu 90 etkinlikleri çerçevesinde oldu. Mesela orada o, orada nasıl bir alışveriş oldu? Ee, i̇nsanlarla bir, bir araya gelip hani mesela hocayla bir araya gelmişsin. Bu çok önemli bir e, katkı bununla beraber ama işte burada ne yapacağız? O apacı denilen insanlarla gençlerle. Yani gel gelemememiz için esasında bizim de kendi içimizde mekanizmalarımız var. Biz de az evvel senin dediğin gibi kodluyoruz bu şekilde. Yani potansiyel suçlu olarak vesaire olarak görüyoruz. Benim yani, bile yaptığım bir anlamda yani kodlamak değil ben de hani anlamaya çalışıyorum ama gene de ben de bir temsilini oluşturmaya çalışıyorum. Hı hı. Yani evet. entelektüeller ya da sol kesim yani enişte bu konuyla ilgilenen kesim dahi bununla ilgili bir iletişim alanı. Böyle bir şey açamıyoruz. Evet temsil demek çok doğru galiba. Gerçek hayatta evet gerçekten nasıl bir araya geliriz? Yani üzerine düşünüp konuşabiliyoruz da hani o zaman onların ne, yönleneceği e, başka yerler olacak. Zaten yönlenmekte olduğu bir takım politik muhtemel eğilimler var bütün bu insanların çünkü etraf etraflarında örgütlükler var. Yani illa şey miyiz? A ayrı kalmaya mahkum muyuz? Biz kendimiz belli bir hani tanımların ve e, nasıl söyleyeyim sen mesela film çekiyorsun <Gülüyor> ee, direkt alanda çalışıyorsun ee, hani hep hep aynı soru belki sosyal hareketler üzerine düşünürken genellikle ee, bir yönlendirmeye sokmak herhangi bir sosyal hareketi zaten artık çok eski modernist bir kafa zaten o, o kısımdan kesinlikle geçtik ama hani zapaçi gibi bir apaciyi tanımadığımız noktada mesela 3 ay sonrasında başka bir dinamik de meselenin içine girecek ve o değişecek. Yani bir şekilde yan yana olmak lazım değil mi bu insanlarla? Ne yapmak lazım? Bir de Onu belki yani, e, temsil etmenin ötesinde e, sınıfta da biz bunu e, temsil, etmenin ötesinde, e, temsil, etmenin ötesinde, e, temsil etmenin ötesinde temsil etmenin ötesinde alan açmak Iı, gerekli olduğunu düşünüyorum. Yani artık ıı, bizler ıı, hani ıı, yansıtmak, göstermek, ıı, oraya gidip onlarla ilişki kurmak dışında yeni alanları düşünmemiz gerekiyor. Başka alanları. Yani çünkü bahsettiğimiz kesimde mesela çok ıı, yoğun bir nüfustan bahsediyoruz ve hani politik alan alan da yok. Onları kendilerini temsil edebileceği bir alanda oluştu. Belki de gençler olarak bizlerin bu alanları düşünmemiz gerekiyor. ya yani artık hani e, sanat e, işi yapmaktan çok yaratıcı olarak bu alanları açma yollarını düşünmemiz gerekiyor. E, hani yardım kuruluşu gibi e, oraya gitmek de artık e, anlamda değil. Evet. burayı da, yani belki de hani bu formları yani medyada olsun, gazetede olsun, radyoda olsun nasıl alanlar, yeni alanlar oluşturacağımız üzerine bir kafa yormak gerekiyor. Belki de birlikte kafa yormak gerekiyor. Çünkü talepleri de olabiliyor mesela. Yani ne, ne gibi mesela bir sürü grup klip çekmek istiyor mesela. Ve alternatif bir e, internet dünyası var. Hani burada mesela beraber kripler çekmek, beraber şarkılar yazmak, beraber hani e, istenildiği kadar ne istedildiğini öğrenip onlarla birlikte hareket edebileceğimiz alanları keşfetmek lazım. Evet. Bu bence e, sadece onlara yardım etmek açısından evet. da değil, bence bizler için çok önemli. Yani artık e, bence yani şöyle e, apaçiler mesela bir Hı. anlamda da hani... E, şehrin şarşasının bir parçası olmak istiyorlar Hı. ve oluyorlar, değil mi? Kapitalist şehrin hani e, ışıltılı bir yüzü ama sanatçılar olarak biz de başka bir ışıltılı yüzüyüz, öyle değil mi? Yani öyle. biz de aslında Hı. bu Gorin'in kaymağındayız, Hı. kaymağını yiyoruz da bunu temsil ederek adımızı duyurarak biz de bunun çok içindeyiz. Yani onlardan çok da farkımız yok. Tam da aslında iki tarafı da çözecek şey. Belki de e, burada yani biz kendimiz içinde yeni nasıl bir politiklik oluşturabiliriz diye şöyleceğimiz alanı açmaya düşünmeye başlamamız Hı. lazım. Hı. Bizim de buna çok ihtiyacımız var. Bizi de yansıtan yok çünkü. Yani bir yandan da yani kendi durduğumuz noktayı yansıtabilen bir politik şey de yok. Bizim de yok. Öyle evet. bir boşluk bizde için onlar oldu onlar için olduğu kadar bizim için de söz konusu. Evet. Ya ama bu tabii hep şey büyük temsiller geçer akçe olduğu için galiba biz de temsil edemiyoruz. Yani hani o açıdan hani çok beylik ama hani mikro politika çağını düşünmek gerekiyor zannedersem değil Aynen. mi? Çünkü olan o şu anda. O, olan o ve mesela Atina'da Barcelona'da olan da o. Yani çok güzel bir şekilde küçük gruplar bile olsa bir araya geldiler ama değişik <gülüyor> değişik gruplar bir araya geldi. Yani evet. milliyetçi sağ, sol e, yeşil. Evet, fark etmedi. E, fark etmedi. Yani bizim de bu alanı keşfedebileceğimiz e, bir, bir, bir yeni bir şeye ihtiyacımız var. Bu anlamda da mesela Occupy İstanbul ben gideceğim. Ama bir yandan ithal olduğunu düşünüyorum. Yani kendi içimizden çıkabilecek bizim e, kendi dinamiklerimizi hissedip oradan yaratabileceğimiz bir şey olabilir. Başka bir şey çıkartmamız lazım. Evet. E, ayaklan İstanbul değil. İşgal et İstanbul e, değil. E, Öyle demeyeceksek o zaman ne diyeceğiz? Örgütler İstanbul diyeceğiz öncelikle. <gülüyor> Bulafta mı eski acaba örgütlenmekle? Bilmiyorum ki eski yeni diye benim öyle bir ayrımım yok ama birleş İstanbul'da olabilir belki. <gülüyor> yani evet. çünkü ayrıyız yani ayrı hani hem mekansal olarak bölünmüş bir şehirdeyiz hem de aslında bakış açıları olarak ayrıyız uzak birbirimize çok uzak Atina'daki şeyi ben burada göremiyorum. New York'ta bile başlayan şey burada daha hiç yok yani esamesi yok. Bilmiyorum ben öyle görüyorum ama. Şey olabilir mi peki böyle daha sanki hani inmeyi kazandı ama hani tam da o neoliberal şehre dönüşmedi. Yani mesela biz hala buradayız Harbiye'deyiz Harbiye'de durabiliyoruz. Sanki bana bir on sene sonra her şey daha yerli yerine oturacakmış ve gerçekten... ...şuraya yani boğazımıza kadar gelecekmiş gibi bir ümidim um, var mesela genel olarak. Hakikaten alan kalmayacak yani. Çünkü şu anda da öyle oluyor. Şu anda biz de yürüyemiyoruz etrafta ya da oturamıyoruz hiçbir şekilde. On sene kalacağını hiç sanmıyorum. Da, ben neoliberal e, devletin ve e, şehrin e, bir Barcelona'dan daha az olduğunu da düşünmüyorum. İstanbul'da da aynı dinamiklerin birebir yaşandığını hatta evet. daha ağrının yaşandığını düşünüyoruz. Evet. E, burada yalnız e, bir defa kriz olmadı. Yani daha önce bir krizi yaşamış olmanın dibab etkisi olduğu e, gerçeği var e, yani biz hazırlıklı Hı. yakalandık son Hı. Ama bu da ne kadar garanti onu da bilmiyorum e, yoksa e, yani bugün dünyada bu ivmeden e, daha geride olan hiçbir yer yok diye düşünüyorum maalesef evet. kısaca şeyden bahsedeyim mi şu anda çalıştığım Tabii. senaryodan. Tabii ki. Değil mi? Tabii Çünkü e, zannedersem benzer bir uzun metraj olacağını söyledin, olmasını ümit ettiğini söyledin daha doğrusu. Evet, ben bir tretman da yazdım aslında. O tretmanın adı da e, yani proje olarak adı Çekmeköy Underground. Hı. <gülüyor> ve e, o aslında e, gene saha çalışmasından çıktı e, senaryo. E, ve Çekmeköy sokaklarında dolaşırken, o demin bahsettiğim yerde dolaşırken hı hı. E, bir duvar yazısıyla karşılaştım. çekinden nan duvarı teli, insan gibi yaşayın. <gülüyor> sonra bunu yazan e, oradaki mahalleden gençlerle karşılaştık ve e, ondan sonra da e, hapse e, düşmüş o çocukların bir e, akrabası olduğunu ve Böyle bir hikaye olduğunu bu hapse düşen insanın aslında o mahallenin bir abisi olduğu yani herkesin çok saygı duyduğu ve haksız şekilde hapse düştüğünü bana anlattılar. Buradan yola çıkarak ben aslında o mahallede siteleşen sitede oturan kesimleri gece kondu su yıkılmak üzere olan kesimleri, gece kondu semtinde yaşayıp zenginleşen siteye giden kesimleri Gecekondu Mahallesi'nde zenginleşip Gecekondu Mahallesi'nin zenginliğini oluşturan kesimleri siteyi taklit eden müteahhitleri görebilme şansına sahip oldum yani bir hikayeden yola çık çıkarak orada neler e, oluşuyor ona bak bakmaya başladım e, bir yandan e, işte e, grafiti yazan hip hop söyleyen e, gençleri gördüm diğer yandan e, e, hip hop söyleyen ee, bir yandan e, dans eden e, kahkaha atan politik olmayan ama e, farklı şekillerde kıyafetleriyle kendilerini ifade eden gençleri gördüm şimdi bunların bir temsilini oluşturmaya çalışıyorum e, açıkçası çok enteresan yani hip hop bu e, yansıtabiliyorum e, hatta kendim bir hip hop parçası bile yaptım e, e, uranapakla birlikte yaptık yani e, e, ...bilmiyorum filmin içinde de olabilir... ...belki film, filmi e, tanıtırken de... ...kullanabilirim ama Apache'leri... ...temsil etmek çok zorluyor... <gülüyor> ...çünkü Elavage'a çok... Geldi, mi? E, ...sığmayan... E, ...aslında bir tarzla... ...kendilerini ifade eden... ...bir grup. Hı -hı. E, kahkaha var... ...umursamazlık var... ...kopuyorlar, kendilerini koparak... E, ...toptuklarını söylüyorlar... ...ve bu breaking'den de geliyor yani... <gülüyor> <gülüyor> hakikaten bir şeylerden ayrıştırıyorlar. Evet, evet. Bunu yansıtmaya uğraşıyorum. Umarım evet. başarırım. Ben yani başaramayacağımı yani. evet. Kolay değil hakikaten. Evet. Ee, bir yandan da şöyle bir şey var. Ya bu underground, Çekmekirri yani underground lafını da uzun süredir düşünüyorum. Ee, underground laşabilen bir kesim var. Ee, yani hip hop, hop mesela hani e, kayıyor ve hip hop şarkılarıyla dertlerini, durumlarını kendilerini ifade ediyorlar. Ya da hani danslarla ifade ediyorlar. Bazen bisikletle kaykayla kamusal alanda varlıyorlar. Yalnız bir grup da var ki e, çok ciddi mesela uşucuk problemi var, çok ciddi şiddet problemi var. Bu bu alanlarda da kendilerini ifade edemeyip underclass yani ne işçi olabiliyor. Neşe, e, sanatçı olma badini, ümidini görüyor kendisinde. Bunların dışında kalan, uyuşturucunun da e, bağımlılık halinde e, yaşa, yaşayan bir kesim var. E, buralarla ilgili de kimse e, neredeyse konuşmuyor. Yani medyada olsun. E, yani bu ta, Bunun internette bile yansıması çok az. Biraz arabesk rapte belki e, biraz arabesk rapte belki yansımalarını görüyoruz. tamamen internetten bahsediyorum. Arabesk, arabesk rapin e, ben televizyonda bir şeyini pek hmm. görmedim. Yok, evet. e, azıcık arabesk rap bunu e, temsil ediyor. E, bunun dışında e, yok. Ama bu, burada da çok ciddi sıkıntılar var. ya yani Burada hakikaten İngiltere'de demin konuştuğumuz ya da başka yerlerde sıkışan kesim burada da var. Yani bu, bu insanların çıkış alanları gitgide Kayboluyor. Sürenin sonuna geldik. <gülüyor> teşekkür ederiz Aysin Türkmen. Ben çok ee, teşekkür ederim. Görüşürüz. Çok keyifli zaten. oldu. Hoşçakalın. Evet Aysin Türkmen'le olan söyleşimizin sonuna geldik. Az evvel kendisinin film müziği olarak bestelediği parçaya geçeceğiz. Şimdi pakla beraber kaydedilmiş Çekmeköy Underground. Çete reisiymiş, jandarmaydı, çavuştu. Şimdi de polis takıldı peşimize. Doğuştan çeteyiz, çete Çeteyiz, Çete Çeteyiz, Çete miyiz? çeteyiz. <gülüyor> çete miyiz? Çete miyiz? Çete Gelecek harabımız, çıkacak kralımız, kan yiyacak yaramız, topunuzda takıkız, hınçtan taktımız, yüreğimizde farkımız, adaletsiz düzende, harbi Haydi. damarız. Dur dur Hayallerini yakarsın. Bir aşkın peşinde küllara buluruz. Bu bir aşk Anlamazsın. Anlamazsın. Bu bir aşk Anlamazsın. Pişler, mahalleye kızları sarkıyor evneler Altlarında beğenmeler Siteden zengin piçler Arıza ev almış harap gezer musallat olmuş kahpe keder Görünce harap bu piçleri Muşmuladan eder beter Sonra yürür gider arkasında Bekler hainler, hainler. Bekler hainler